Kahab bin Eşref'in öldürülmesi, Bedr galibiyetiyle Medine'de bulunan Yahudi ve Putperest müşriklerin kalplerine korku düştü. Bazı Yahudiler insafa gelip, sıfatlarınızı kitaplarımızda okuduğumuz zat mutlaka budur. Artık ona karşı durmak mümkün olmaz, zira o hep galip gelecektir. Diyerek Müslüman oldular. Bazıları da, Muhammed, harpten anlamayan Kureyşlerle savaştı. Onun için galip geldi. Eğer bizimle cenk etseydi, ona harp nasıl yapılır, zafer nasıl kazanılır gösterirdik, dediler. Ka'b bin Eşref ismindeki bir Yahudi de, Bedir'de, İslam ordusunun galibiyetini duyunca, Müslümanlara olan kininden Mekke'ye gitti. Oradaki müşrikleri toplayıp, Medini'ye saldırmaları için şiirler söyledi, onları teşvik ve tahrik etti. Peygamber Efendimiz de çarpışmak üzere onlarla anlaştı. Hatta sevgili Peygamberimize suikast düzenledi. Allahü Teala bu durumu Rasulullah Efendimize bildirdi ve mealen buyurdu ki, onlar Allahü Teala'nın kendilerine lanet ettiği rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Nisa suresi 52. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli hesabına kalp bin eşrefi kim öldürür? Çünkü o Allahü Teala ve Resulüne eza etmiştir, buyurdu. Muhammed bin Mesleme, Ya Resulallah, ister misin ben onu öldüreyim diye sual eyledi. Resulullah Efendimiz de evet isterim buyurdu. Muhammed bin Mesleme birkaç gün bu iş üzerinde durup planlar kurdu. Arkadaşlarından Ebu Naile, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs, Ebu Abs ibni Cebrin yanına gidip meseleyi onlara açtı. Hepsi uygun görüp beraber öldürürüz dediler. Birlikte Peygamber Efendimize geldiler. Ya Resulallah İzin buyurursanız, biz onunla konuşurken, sizinle ilgili Kâb'ın hoşuna gidecek bazı sözler söyleyebilir miyiz?'' dediler. Peygamber efendimiz, onlara, istediklerini söylemeye müsaade buyurdular. Bunun üzerine Muhammed bin Meslem'e, arkadaşlarıyla Kâb bin Eşref'in yanına gitti. Şu Muhammed bizden sadaka istedi, bize çok vergi yükledi. Onun için senden ödünç bir şey almak için geldim, dedi. Kaap sevinerek, Muhammed bin Mesleme'nin kendisi gibi düşündüğünü sandı ve o sizi daha da bıktıracak, dedi. Muhammed bin Mesleme, işte ona bir defa uyumuş bulunduk. Ona tabi olmakta devam edeceğiz. Bakalım sonu ne olacak? Şimdi sen bize biraz ödünç hurma ver, dedi. Kağab, evet vereyim. Fakat, bana bir şeyi rehin vermelisiniz, dedi. Muhammed bin Mesleme ile yanındakiler, ne istersin, dediler. Ka'b, kadınlarınızı rehin isterim, deyince, rıza göstermediler. Ka'b, o zaman oğullarınızı rehin verin, dedi. Onları da rehin veremeyiz. Onlardan birine, bir iki deve yükü hurmaya karşılık rehin olundu diye söylenir ki, bu da bizim için unutamayacağımız bir leke olur. Fakat sana silahımızı ve zırhımızı rehin verebiliriz dediler. Kab bu teklifi kabul etti. Onlara ne zaman geleceklerini de bildirdi. Muhammed bin Mesteme bir gece Kab'ın yanına geldi. Ebu Nail ile de beraber idi. Kab onları kaleye çağırdı. Kendisi de onları karşılamak için aşağı indi. Kab'ın karısı bu saatte nereye çıkıyorsun dedi. Ka'ab, gelenler, Muhammed bin Mesleme ile kardeşim Ebu Nâiledir, dedi. Karısı, işittiğim bu ses bana pek iyi gelmiyor. Sanki ondan kan damlıyor, dedi. Kap, yok, onlar, Muhammed bin Mesleme ile süt kardeşim Ebu Nâiledir. O iyi bir gençtir. Geceliğin kılıç vuruşmasına bile çağrılsa, hiç tereddüt etmeden gelir. Böyle birisidir, dedi. Muhammed bin Mesleme, kendisiyle beraber iki kişiyi, bir rivayete göre de üç kişiyi kaleye soktu. Bunlar, Ebu Abs bin Cebr, Haris bin Evs, Abbad bin Beşri'di. Muhammed bin Mesleme hazretleri, arkadaşlarına, kahap gelince, ona saçını koklayacağımı söyler, başını tutup koklarım. Siz benim kabın başını iyice yakaladığımı gördüğünüz zaman, Kılıçlarınızla vurunuz, dedi. Ka'b bin Eşref, güzel giyinmiş olarak, güzel koku saçarak, onların yanına geldi. i̇bn Meslem'e, şimdiye kadar böyle güzel koku koklamadım, diyerek Ka'b'ın yanına vardı. Ka'b, Arap'ın en güzel kokulu kadınları benim yanımda, diyerek övündü. Muhammed bin Meslem'e, başını koklamama izin verir misiniz, dedi. Ka'b, Ka müsaade ettiğini söyledi. Mesleme, onu kokladı. Arkadaşlarına da koklattı. Sonra tekrar koklamak istediğini söyledi. Bu defa, Muhammed bin Mesleme, başını yakalayıp, arkadaşlarına kılıçlarıyla vurmalarını işaret etti. İlk kılıç vurulduğunda, Ka'b Ka şiddetle bağırdı. Fakat ölmedi. Bunun üzerine, Muhammed bin Mesleme, hançeriyle onu öldürdü. Kabı öldüren mücavhidler derhal orayı terk edip Medine'ye ulaştılar. Resulullah Efendimize müjdeyi verdiklerinde Peygamberimiz Allahü Teala'ya hamdetti ve mücavhidlere dua buyurdu. Kab bin Eşref kafirinin öldürülmesi Yahudileri büyük bir korkuya düşürdü. Çünkü Kab gibi ileri gelen bir lider öldürüldükten sonra kendilerinin öldürülmesi an meselesiydi. Sabahleyin toplanıp, Peygamber efendimizin huzuruna geldiler. Gece olan hadiseden şikayetçi oldular. Resul ü Ekrem efendimiz, O bizi hep rahatsız eder. Aleyhimizde şiirler söylerdi. Eğer sizden her kim böyle yaparsa, bilsin ki cezası kılıçtır, buyurdular. Bu tehdit üzerine Yahudiler, korkularından, Resulullah Efendimiz'de yeniden bir antlaşma yaptılar. Beni Kaynuka Yahudileri. Bir gün Beni Kaynuka Yahudileri bir Müslüman hanımla alay etmek istemiş. Bunu gören sahabeden biri derhal kılıcını çekip o Yahudi'yi öldürmüştü. Yahudiler de toplanıp o mübarek sahabeyi şehit ettiler. Hadise Peygamber Efendimize bildirildi. Resul Ekrem Efendimiz onları Kaynuka Pazar yerinde toplayıp, ey Yahudi topluluğu, siz Allahü Teala'nın Kureyş'e verdiği azap gibi bir azaba yakalanmaktan korkunuz ve Müslüman olunuz. Benim Allahü Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu iyi bilirsiniz. Bunu da Allahü Teala'nın size olan ahdini de kitabınızdan okumuş bulunuyorsunuz. Buyurdu. Bu merhamete rağmen yaptıkları antlaşmayı bozan Yahudiler alemlerin sultanına ey Muhammed harbetmesini bilmeyen bir kavmi hezimete uğratman seni aldatmasın yemin ederiz ki biz cengaver kimseleriz sen ancak bizimle çarpışmaya başladığın zaman nasıl bahadırlar olduğumuzu anlarsın diyerek meydan okudular böylece önceki antlaşmayı bozarak meydan okuduklarını açığa vurdular. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam vahiy getirdi ki, mealen şöyle buyuruluyordu. Ey Habibim! Eğer seninle antlaşma yapan bir kavmin, bir hainliğinde, sözleşmeye aykırı hareket ettiğinde, endişeye düşersen, savaş açmadan önce hak ve adalet üzere, ahitlerini reddettiğini doğruca kendilerine bildir. Çünkü Allahü Teala hainleri sevmez. Enfal suresi 58. Başka bir ayeti i kerimede de mealen buyuruldu ki: Ey Resulüm! O kâfir olan Yahudilere de ki: Siz muhakkak mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürükleneceksiniz. O cehennem ne kötü bir karargahdır. Ali İmran suresi 12. Habibe Ekrem Efendimiz derhal bir ordu kurup Kaynuka Yahudilerinin bulunduğu kaleye yürüdüler. Beyaz sancağı Hazreti Hamza taşıyordu ve Medine'ye vekil olarak Ebu Lüvabe bırakılmıştı. Mübarek ordu Kaynuka kalesini muhasara etti. Biz ne cengaver bahadırlarız diyen Yahudiler değil karşı koymak kalelerinden bir ok bile atmaya cesaret edemediler. Rasulullah Efendimiz giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Kimse dışarı çıkamadı. Bu hal 15 gün devam etti. Yahudiler korkuya kapılıp teslim oldular. Her birinin öldürülmeleri lazım gelirken alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Merhamet buyurup, Kaynuka Yahudilerinin Şam'a gitmelerine izin verdiler. Böylece Medine topraklarından çıkardılar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de hem Yahudilerle hem de Abdullah bin Übey gibi Müslüman görünen münafıklarla, bir de müşriklerle mücadele ediyordu. Ayrıca Medine dışındaki müşrik kabileleri İslam'a davet ediyor, Müslüman olmakla şereflenmeleri için uğraşıyordu. Sevik, Gatafan, Karde, Bahran gibi gazalar hep Bedr gazasından sonra yapıldı. Bu arada zekatın farz edilmesi, sadaka-i fıtrın verilmesi, bayram namazlarının kılınması ve kurban kesmek emri geldi. Resulullah Efendimiz kızı Ümmü Gülsum'u Hazreti Osman ile evlendirdi. Zeynep binti Cahş ve Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'yı kendi nikahlarına aldı. Hazret Ali'nin oğlu Hazreti Hasan dünyaya geldi. Uhud Gazası. Mekkeli müşrikler Bedr Gazasında uğradıkları bozgundan ders almadıkları gibi bunun acısını da bir türlü unutamıyorlardı. Kureyş, ileri gelenlerinden bir bu savaşta kaybetmişti. Ayrıca Şam ticaret yolunun, Müslümanların kontrolüne geçmesi, çileden çıkmalarına sebep oluyordu. Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki ticaret kervanı, Mekke'ye yüzde yüz kârla dönmüştü. Sermayeye iştirak edenlerin çoğu, Bedir gazasında öldüğünden, kervanın karı. Nedve denilen, müşriklerin karar almak için toplandıkları binada muhafaza ediliyordu. Saffan bin Ümeyye, İkrime bin Ebî Abdullah bin Rebiya gibi babalarını, kardeşlerini, kocalarını, oğullarını bedride kaybedenler, Müslümanlar bizim büyüklerimizi öldürdü. Bizleri perişan etti. Artık onlardan intikam almak zamanı geldi kervanın kârıyla bir ordu hazırlayalım, Medine'yi basalım, intikamımızı alalım diye Ebu Süfyan'a başvurdular. Ebu Cehl, Utbe, Şeybe gibi azılı kâfirler daha önce öldürüldüğü için, müşriklerin başında henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan bulunuyordu. Şam ticaretinde 100 bin altın elde edilmişti. Bunun yarısı sermaye, yarısı da kar idi. Sermaye, sahiplerine hemen dağıtılıp, kar da ikiye ayrılarak, yarısıyla silah, diğer yarısıyla da asker toplandı. Ayrıca şair ve hatiplere de verildi. Hatipler ve şairler, halkı galeyana getirip, savaşa teşvik etmek için şiirler, mersiyeler okuyorlar. Kadınlar, def, dümbelek çalarak, Onlara iştirak ediyorlardı. Müslümanları Medine'den çıkarmak, sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmak ve İslamiyet'i yok etmek gayesinde olan müşrikler, civar kabileleri de dolaşarak asker topladılar. Nihayet, Mekke'de üç bin kişilik büyük bir ordu hazırlandı. Bunların 700 zırhlı, 200’ü atlı olup, üç binde develeri vardı. Çalgıcıların ve kadınların da iştirak ettiği bu büyük orduya, Ebu Şüfyan komuta ediyordu. Hanımı Hint de, kadınların başında olup, müşrikleri savaşa teşvikte pek ileri gidiyordu. Çünkü Bedr gazasında, babasını ve iki kardeşini kaybetmişti. Bunun acısını unutamıyor, kadınların harbe katılmamasını isteyenlere karşı, Bedr harbini hatırlayın. Kadınlarınıza çocuklarınıza kavuşmak için Bedr'den kaçtınız. Bundan sonra kaçmak isteyenler karşılarında bizleri bulacaklardır." diyerek onları susturuyordu. Bu şekilde Kureyşleri tahrik ederek bütün gücüyle onları savaşa teşvik etti. Müşriklerden Cübeyr bin Mut'imin mızrak atmakta çok usta, pek mahir olan vahşi atlı bir köresi vardı attığını vuran keskin bir nişancıydı. Hint babası Utbeyi, Cübeir'de amcası Tuayma'yı, Bedr'de öldürdüğü için Hazreti Hamza'ya karşı müthiş bir intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Cübeir kölesi Vahşiye, eğer Hamza'yı öldürürsen seni azad eder, serbest bırakırım. dedi. Hint de onu öldürürsen sana pek çok altın ve mücevherler vereceğim, diyerek vaatlerde bulundu. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Kureyş ordusu, sancaklarını açarak, birini Talha bin Ebi Talha'ya, birini Ehabişten birine, birini Üveyf Süfyan'a verdiler. Mekke'de hazırlıklar tamamlanmıştı. Hazreti Ambas Abbas, müşriklerin üç bin kişilik bir ordu kurduklarını, Bunların yedi yüzünün zırhlı, iki yüzünün atlı olduğunu, üç bin develerinin ve sayısız silahlarının bulunduğunu bildiren ve yola çıkmak üzere olduklarını haber veren, buna göre tedbir alınmasını isteyen bir mektubu, güvendiği bir kimseyle hemen Medine'ye gönderdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, durumu incelemek üzere birkaç arkadaşına vazife verdi. Bu sahabiler, Mekke'ye doğru yol aldılar. Yolda, müşrik ordusunun geldiğini haber alarak, araştırmaya koyuldular. Kısa zamanda işlerini bitirerek, süratle Medine'ye döndüler. Gördükleri ve elde ettikleri bilgilerle, gelen mektup, birbirine uyuyordu. Âlemlerin efendisi, derhal hazırlığa başladı. Ayrıca, ani bir baskına uğramamak için, Medinenin çevresine nöbetçiler koyarak tedbiri aldı. Eshâb-ı Kiram kısa zamanda toparlanarak hazırlıklarını bitirdi. Evde kalanlarla vedalaşıp helallaşarak Sultanı Enbiya Efendimizin etrafında toplandılar. O gün Cuma idi. Peygamber Efendimiz eshabına Cuma namazını kıldırdı. Hutbede Allahü Teala'nın dinini yaymak için cihad etmenin Fî sebilillah çarpışmanın ehemmiyeti üzerinde durdular. Bu uğurda ölenlerin şehit olup cennete gideceğini müjdelediler. Düşman karşısında sebat edenlere, güçlüklere karşı göğüs gerenlere Allahü Teala'nın yardım edeceğini haber verdiler. resul Ekrem Efendimiz Eshab-ı Kiram'ıyla harbin nerede yapılması gerektiği üzerinde istişare etmek istediğini ve o gece gördüğü bir rüyayı anlattılar. Buyurdular ki, rüyamda, kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım, zülfikarın ağzında bir gedik açıldığını, boğazlanmış bir sığırı, arkasından da bir koçun getirildiğini gördüm. Eshâb-ı Ya Resûlallah, bu rüyayı nasıl yordunuz, diye sorduklarında ise, Sağlam zırh giymek, Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Orada kalınız. Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığır, eshabımdan bazılarının şehit düşeceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesine gelince, koç, askeri bir birliğe işarettir ki, İnşallah onları Cenabı Hak öldürecektir buyurdu. Başka bir rivayette de rüyamda kılıcımı yere çarptım. Ağzı kırıldı. Bu Uhud günü hesabımdan bazılarının şehit düşeceklerine işarettir. Kılıcımı tekrar yere çarptım. Eski düzgün haline geldi. Bu da Allahü Teala'dan bir feth geleceğine müminlerin toplanacağına işarettir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiyle bildirilmeyen hususlarda ashabıyla istişare yapar ona göre hareket ederdi Düşmanın nerede karşılamak lazım geldiği üzerinde eshaftan bazıları Medine'de kalarak müdafaa savaşı yapalım dediler bu teklif Peygamber Efendimizin arzularına da uygundu. Hazreti Ebu Bekr, Ömer, Sa'd bin Muaz radıyallahu anhüm gibi eshabın büyükleri Peygamber Efendimiz gibi düşünüyorlardı. Ancak Bedir gazasında bulunamayan kahraman ve genç sahabiler Bedir gazasına katılan sahabilerin kazandığı ecir ve sevabı Bedir şehitlerinin ulaştığı yüksek dereceleri Peygamber Efendimizden işittikçe o hadd'e bulunamadıklarına son derece üzülmüşlerdi. Bunun için düşmanı Medine dışında karşılamak ve göğüs göğüse çarpışmak istiyorlardı. Hazreti Hamza, Numan bin Malik, Sa'd bin Ubade bunlardan idi. Hazreti Ayşe'me izin alarak Ya Resulallah Kureyşli müşrikler, çeşitli Arap kabilelerinden asker topladılar. Develerine, atlarına binip topraklarımıza girdiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacak, sonra da dönüp gidecekler. Arkamızdan pek çok laflar edecekler. Bu hal onların cesaretlerinin artmasına sebep olacak. Yeni baskınlar düzenleyeceklerdir. Şimdi onların karşısına çıkmazsak, Diğer Arap kabileleri, bize göz dikecekler. Allahü Teala'nın bize, müşriklerin karşısında, zafer ihsan edeceğini umarım. Şayet ikincisi olursa ki, şehitliktir. Bedr beni ondan mahrum eyledi. Halbuki ben onu pek özlemiştim. Oğlum Bedir gazasına katılmayı istediğimi işittiğinde, benimle Kur'a çekmişti. O benden daha talihliymiş. Şehitlik şerefine ulaştı. Ya Resûlallah! Şehitliği çok özledim. Dün gece rüyada oğlumu güzel bir surette gördüm. Cennet bahçeleri ve ırmakları arasında dolaşıyor ve bana, Cennet eshabına katıl, ben Allahü Teala'nın bana vadettiği ettiği gerçeğe kavuştum, diyordu. Ya Resûlallah! Vallahi sabahleyin, oğluma cennet arkadaşı olmayı, Ziyadesiyle arzu etmeye başladım. Artık yaşım da ilerledi. Rabbime kavuşmaktan başka muradım kalmadı. Canım sana feda olsun ya Resûlallah. Şehid olup, oğluma cennette arkadaş olmakla şereflenebilmem için, Allahü u dua et, diyerek yalvardı. Onun bu isteğini kırmadılar ve şehid olması için dua buyurdular. Çoğunun bu fikirde olduğunu gören sevgili peygamberimiz düşmanı Medine dışında karşılamak üzere karar verdiler. Sonra ey sahabım sabır ve sebat ederseniz bu seferde Cenâb-ı Hak size yardımını ihsan eder. Bize düşen azm ve gayret göstermektir. buyurdular. İkinci namazını kıldıran kainatın sultanı Saadetli ve mübarek evine vardılar arkalarından Hazreti Ebubekir ve Ömer izin alarak girdiler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sarığını sarmasına, zırhını giymesine yardım ettiler. Efendimiz kılıcını kuşandı, kalkanını sırtına yerleştirdi. Bu sırada dışarıda Eshab-ı Kiram toplanmış, Peygamber Efendimizi bekliyorlardı. Medine'de kalmak ve müdafâ savaşı yapmak isteyenler, diğerlerine, Resulullah Medine dışına çıkmak fikrinde değildi. Sizin sözünüz de bunu kabul etti. Halbuki Resulullah emri Allahü Teala'dan alır. Siz bu işi O'na bırakınız. O'nun emrettiği şeyi işleyiniz, dediler. Diğerleri de yaptıklarına pişman oldular ve, Resûl-i Ekrem'e muhalefet etmiş olmayalım, diyerek, bu fikirlerinden vazgeçtiler. Sevgili Peygamberimiz Saadet Hanelerinden çıkınca huzuru şerifine varıp Canımız sana feda olsun ya Resulallah. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Medine'de kalmak istiyorsan kalalım. Biz senin emrine muhalefet etmekten Cenab-ı Hakk'a sığınırız." diye özür dilediler. Habibe Ekrem Efendimiz de bir peygamber giymiş olduğu zırhını harbetmeden çıkarmaz ta ki Cenab-ı Allah onunla düşmanı arasında hükmedinceye kadar Size nasihatim şudur ki emrettiğim şeyleri yapar Allahü Teala'nın ismini anarak sabredip sebat gösterirseniz Allahü Teala size yardım edecektir buyurdular. Bu sırada Amr bin Cemuh hazretleri, evinde dört oğluna, evlatlarım beni de bu gazaya götürünüz, diyor, oğulları da, Babacığım, ayağının ârızalı olması sebebiyle, Allahü Teala seni mazeretli saydı. Rasulullah senin sefere gitmene müsaade etmedi. Cihada çıkmakla mükellef değilsin, senin yerine biz gidiyoruz, diyerek babalarını iknaya çalışıyorlardı. Fakat Hazreti Amr, yazıklar olsun sizin gibi evlada. Bedir gazasında da böyle diyerek cenneti kazanmaktan beni alıkoymuştunuz. Bu seferden de mi mahrum edeceksiniz dedi. Sonra sevgili peygamberimizin huzuruna çıktı ve canım sana feda olsun ya Resulallah. Oğullarım bazı özürler ileri sürerek beni bu gazadan mahrum etmek istiyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkıp cennete girmekle şereflenmek istiyorum ya Rasulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşerek şu topal ayaklarımla cennette gezmemi uygun görmez misin dedi Fahri Alem efendimiz de evet uygun görürüm buyurdular Buna çok sevinen Amr bin Cemu Hazretleri Hazırlanarak orduya katıldı. Medine'de namaz kıldırmak üzere, Abdullah bin Ümmi Mektum bırakıldı. Resullerin sultanı, üç sancak bağladılar. Birini, Habbab bin Münzir'e, birini, Üseyd bin Hudayra, diğerini de, Mus'ab bin Umeyr'e verdiler. Bin kişi civarında olan orduda, iki atlı, yüzde zırhlı bulunuyordu. Zırhlarını giyen saat bin übade ile saat bin Muaz hazretleri önde, sağda muhacirin, solda ensar olmak üzere yola çıkan sevgili peygamberimiz Cuma günü ikindiden sonra Allahü Ekber tekbir sesleri arasında bayrama gider gibi Uhud'a doğru yola çıktılar. Yolda Yahudilerden meydana gelen 600 kişilik askeri bir birlikle karşılaştılar. Bunlar. Münafıkların başı, Abdullah bin Übey bin Selûl'ün müttefikleri olup, İslam ordusuna katılmak istiyorlardı. Peygamber efendimiz, onlar Müslüman olmuşlar mıdır diye sordular. Hayır ya Resûlallah, diyerek cevap verdiler. Efendimiz bu defa, onlara gidip söyleyiniz, geri dönsünler. Çünkü biz, müşriklere karşı kâfirlerin yardımını istemeyiz, buyurdular. Nebî-i muhterem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine ile Uhud arasındaki Şeyhain denilen yere geldiler. Burada geceyi geçirmek üzere konakladılar. Henüz güneş batmamıştı. Ordu içinde düşmanla çarpışmak ve şehitlik mertebesine kavuşmak isteyen çocuk yaşta sahabiler de vardı. Sevgili Peygamberimiz, burada orduyu teftiş edince, 17 kadar çocuğun bulunduğunu gördüler. İçlerinden Rafi bin Hadiç ayaklarının ucuna basarak yüksek görünmeye çalışıyordu. Hazreti Zuhayr'ın "Ya Resulallah, Rafi iyi o ok katar." sözü üzerine onu orduya aldılar. Bunu gören Semure bin Cündüp, "Ben güreşte Rafi'yi yenebilirim. Onun için ben de gazada bulunmak isterim." dedi. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurup ikisini güreştirdi. Hazreti Semore Rafi yenince onu da mücahidler arasına aldılar. Diğer çocuklar Medine'ye orada bulunanları korumak üzere gönderildiler. Akşam ve yatsı ezanını Bilal Habeşi yanık sesiyle okudu. Sevgili Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra Muhammed bin Mesleme'yi 50 kişilik bir birliğin başına verdiler ve sabaha kadar nöbet tutmalarına emir buyurdular. Eshab-ı Kiram istirahate çekildi. O gece Peygamber Efendimizin başucunda nöbet tutma şerefi Hazreti Zekvan'a nasip olmuştu. Bu arada düşman ordusu İslam ordusunun şeyhainde istirahate çekildiğini öğrenip İkrime komandasında bir süvari birliğini devriye kolu olarak vazifelendirdi. Henüz Müslüman olmayan İkrime birliğiyle Harre mevkiine kadar İslam ordusuna sokulduysa da mücahid devriyesinden korkarak geri çekildi. Fecir'den sonra alemlerin efendisi ashabını uyandırdı. Uhud dağına geldiler. Burada iki ordu birbirini görebiliyordu. Bilal Habeşi Ruhları coşturan, içleri eriten yanık sesiyle sabah ezanını okudu. Mücahitler silahlı olarak, sevgili peygamberimizin arkasında namazlarını kıldılar, dualarını yaptılar. Kainatın sultanı, üzerlerine ikinci bir zırh ve mübarek başlarına da miğferini giydiler. Bu sırada, münafıkların başı, Abdullah bin Übey biz buraya kendimizi öldürtmeye mi geldik bunu baştan niye anlayamadık diyerek 300 kadar münafıkla birlikte İslam ordusunu terk ederek Medine'ye geri döndü. İnanan gönül birliği yapan canlarını başlarını bu yola koyan ve gözünü kırpmayan şehadet rütbesine ulaşmak için can atanların sayısı 700 kadardı. Hepsi de, sevgili peygamberimizi, kanlarının son damlasına kadar korumak üzere söz verdiler. Peygamberlerin efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, mücahidleri nizama soktu. Orduyu, arkası Uhud dağına, önleri Medine'ye gelecek şekilde yerleştirdi. Sağ kanada, Ukâşe bin Mihsan'ı, sol kanada, Ebu Seleme bin Esed'i kumandan tayin etti. Sa'd bin Ebi Vakkas ile Ebu Übeyde bin Cerrah, önde, okçu birliklerinin başında yer aldılar. Zırhlı kuvvetlerin başına Zübey bin Avvam, öndeki zırhsız kuvvetlerin başına Hazreti Hamz'a geçtiler. Miktad bin Amr'a, arkadaki kuvvetlerin başında vazife verildi. İslam ordusunun sol tarafında, Aynayn tepesi vardı. Bu tepede dar bir geçit bulunuyordu. Resul i Ekrem efendimiz bu geçide, Abdullah bin Cübeyr komandasında elli okçu koydu. Okçular, geçitte yerlerini aldılar. Sevgili Peygamberimiz, yanlarına gelerek, şu kesin emrini verdi. Bizi arkamızdan koruyunuz. Yerinizde durunuz, ve buradan hiç ayrılmayınız. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi öldüreceklerini, öldürdüklerini görseniz de, gelip bize yardımcı olmayınız. Onlardan bizi korumaya çalışmayınız. Size yöneldikçe, düşman süvarilerini okat tutunuz. Çünkü süvariler, atılan oklara doğru gelemezler. Allah'ım! Bunları onlara tebliğ ettiğime seni şahit tutarım. Bu emirlerini birkaç defa tekrarlayan sevgili peygamberimiz, kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe, kesinlikle yerinizden ayrılmayınız. Eğer bizim kâfirleri kırıp, ayaklarımızın altında çiğnediğimizi görseniz bile yine ben size haber göndermedikçe asla yerinizi terk etmeyiniz buyurdular. Sonra oradan ayrılıp ordunun başına geçtiler. Sancağı Mus'ab bin Umeyre verdiler. Hazreti Mus'ab elinde sancak olduğu halde Peygamber Efendimizin önünde yerini aldı. Bu sırada yeni evlenen Hazreti Hanzala Medine'den süratle Uhud'a gelip mücahid saflarına katıldı. Uhud'a üç gün önce gelen müşrik ordusuna Ebu Süfyan kumanda ediyordu. Onlar Medine'yi arkalarına alacak şekilde yerleştiler. Sağ kanattaki süvarilere Halid bin Velid, sol kanattaki süvarilere de İkrime komanda edecekti. Saffan bin Ümeyyen'in de süvari birliklerinin başında vazife aldığı rivayet edilmiştir. Müşrik sancağını Talha bin Ebi Talha taşıyordu. İki ordu arasındaki güç dengesi çok farklıydı. Kureyş ordusu sayı, silah ve teçizat yönünden İslam ordusunun dört mislinden fazlaydı. Kureyş ordusunda gürültü ve şamatadan geçilmiyor. İntikam hırslarıyla gözleri dönen kadınlar def dümbelek çalıyor, şarkılar söyleyerek askeri savaşa teşvik ediyor, taptıkları putlardan yardım istiyorlardı. Mücahitlerin tarafında ise dualar ediliyor, Allahü Ekber, Allahü Ekber diye tekbirler getiriliyor, dini İslam'ın korunması ve yayılması için Allahü Teala'dan yardım talep ediliyordu. Sevgili peygamberimiz de kahraman hesabını cihada Cenab-ı Hakk'ın yolunda çarpışmaya teşvik ediyor. Bu uğurda kazanacakları sevapları anlatarak ey hesabım, sayıları az olan kişilere düşmanla çarpışmak güç gelir. Eğer onlar sebat ve gayret gösterirlerse Allahü Teala onları ferahlığa erdirir. Çünkü Allahü Teala kendisine itaat edenlerle beraberdir. Allahü Teala'nın size vaad ettiği mükafatı isteyiniz, buyuruyordu. Uhud gazasıyla ilgili ayet-i kerimelerde de mealen, ey müminler, Allahü Teala'ya ve Rasulüne emrettiklerine itaat edin ki merhamet olunasınız. Rabbinizden mağfiret istemeye ve cennete girmeye koşunuz bunun için çalışınız cennetin büyüklüğü gökler ve yer küresi kadardır cennet Allahü Teala'dan korkanlar için hazırlandı bunlar az bulunsa da çok bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler öfkelerini belli etmezler herkesi affederler Allahü Teala İhsan edenleri sever. Ali İmran suresi 132 134. İşte onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve ağaçları altından ırmaklara akan cennetlerdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Böyle yapanların Allahü Teala'ya ve Resulüne itaat edenlerin mükafatı ne güzeldir buyruluyordu Ali İmran suresi 136 Gönülleri imanla dolu gözlerinden cesaret kıvılcımları sıçrayan, şehit olmak arzusuyla yanan eshab-ı kiram yerlerinde duramıyor bir an önce düşmana atılmak için emir bekliyordu Bedir gazasında olduğu gibi Hazreti Ali beyaz Zübeyr bin Avvam sarı Ebu Dücane'de, kırmızı renkteki sarıklarını başlarına bağladılar. Hazreti Hamza'da, deve kuşu kanadından yapılmış tuğunu taktı. İki ordu, birbirlerine iyice yaklaştı. Artık heyecan son noktasına gelmişti. Biraz sonra, bir tarafta, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dinini yaymak için, en yakınlarıyla savaşmaktan hiç tereddüt etmeyen İslam mücahitleri, Diğer tarafta, batıl yollarında ısrar eden, İslam düşmanları arasında, büyük bir meydan savaşı başlayacaktı. Bir ok yaklaştıklarında, düşman saflarından, devesini ileri süren zırhlı bir müşrik, mücahidlerden çarpışmak üzere er talebinde bulundu. Herkesin kendisinden çekindiğini zannederek, dileğini üç defa tekrarladı. Bunun üzerine, İslam ordusundan, uzun boylu, sarı sarıklı bir kahraman mücahidin, yaya olarak meydana yürüdüğü görüldü. Bu, Peygamber Efendimizin halasının oğlu Zübeyir bin Avvam idi. İslam ordusundan, allah Ekber nidaları yükseliyor, Hazreti i muzaffer olması için dua ediliyordu. Zübeyir bin Avvam'ın, müşrike yaklaşır yaklaşmaz, devesi üzerine sıçradığı görüldü. Deve üzerinde müthiş bir mücadele başladı. Bu sırada sevgili Peygamberimizin, onu yere düşür buyurduğu işitildi. Hazreti i Zübeyir, bu emri alır almaz, rakibini aşağı itti. Arkasından kendi de atlayıp, kılıcını boynuna çaldı. Müşri'in tolgalı başı, zırhlı gövdesinden ayrıldı. Efendimiz, Zübeyir hazretlerine dua ettiler. Sonra müşriklerin sancaktarı Talha bin Ebi Talha meydana fırladı. İçinizde karşıma çıkacak bir kimse var mıdır diye bağırdı. Karşısına Allahü Teala'nın aslanı Hazreti Ali çıktı. Bir vuruşta baştan ayağa zırhlara bürünmüş müşrik sancaktarının başını çenesine kadar yardı. Bunu gören sevgili peygamberimiz Allahü ekber Allahü Ekber diye tekbir getirdi. Buna esabı kiramda katılınca tekbir sadaları yeri göyü inletti. Müşrik sancağının yere düştüğünü gören Talhanın kardeşi Osman bin Ebi Talha meydana koştu. Sancaklarını kaldırıp er diledi. Ona da Hazreti Hamza çıktı. Ya Allah diyerek. Osman'ın omuzuna öyle bir kılıç indirdi ki, sancak tutan kolu kopan müşrik, yere düşüp can verdi. Yine müşriklerden, Ebu Sa'd bin Ebi Talha, yaya olarak meydana yürüdü. O da baştan ayağa zırhlı Küfür sancağını yerden kaldırdı ve İslam ordusuna dönüp, Ben kusamın babasıyım, benim karşıma kim çıkabilir diyerek bağırmaya başladı. Peygamber efendimiz, onun karşısına yine Hazreti Ali'yi çıkardı. Hazreti Ali, o müşriki de öldürüp, sancaklarını yere düşürdükten sonra, mücahidlerin safları arasında yerini aldı. Bundan sonra, pek çok müşrik, sırayla meydana çıkıp, yere düşen sancaklarını kaldırarak, mücahidlerden karşılarına çıkacak yiğit talep ettiler. Fakat her defasında, kahraman sahabiler, Allahü Teala'nın izniyle galip geldi. Her sancaktar öldürüldüğünde İslam askerinden tekbir sadaları yükseliyor, düşman saflarına büyük bir üzüntü ve yeyis çöküyordu. Hatta şamataları Ayyuka çıkan müşrik kadınlar bile "Yazıklar olsun size." diyerek kendi askerlerine bir taraftan hakaret ediyorlar, bir taraftan da "Daha ne duruyorsunuz?" diyerek savaşa teşvik ediyorlardı her iki tarafın yerinde duramadığı bir anda, sevgili Peygamberimizin elinde tuttuğu ve üzerinde, korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var, İnsan korkmakla kaderden kurtulmaz, beyti yazılı olan kılıcını göstererek, bu kılıcı benden kim alır buyurduğu işitildi. Bunu duyan eshab-ı kiramdan birçokları, hep birden almak için ellerine uzattılar. Peygamberimiz tekrar, bunun hakkını vermek üzere kim alır deyince, eshab-ı kiram sustular ve geri durdular. Kılıcı hararetle isteyenlerden, Zübeyir bin Avvam, ben alırım ya Resûlallah, dedi. Peygamberimiz kılıcı, Hazreti i e vermedi. Ebu Bekr, Ömer, Ali'nin istekleri de, Peygamberimiz tarafından kabul edilmedi. Ebu Dücane, ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir diye sordu. Sevgili peygamberimiz onun hakkı eğilip bükülünceye kadar onu düşmana vurmaktır. Onun hakkı Müslüman öldürmemen, onunla kâfirlerin önünden kaçmamandır. Onunla Allahü Teala sana zafer yahut şehitlik nasip edinceye kadar Allah yolunda çarpışmandır. Buyurunca Ebu Dücane "Ya Resulallah ben onun hakkını yerine getirmek üzere alıyorum." dedi. Peygamberimiz de elindeki kılıcı ona teslim etti. Ebu Dücane çok cesaretli, kahraman olduğu halde harp meydanlarında çok kurnaz davranır. "Harp hiledir." hadisi şerifine eksiksiz riayet ederdi. Ebu Dücane Hazretleri kılıcı alınca Harp meydanına doğru, çalımlı, vakarlı ve gururlu bir şekilde beytler söyleyerek yürümeye başladı. Üzerinde bir gömleği ve başında kırmızı sarığından başka bir şeyi yoktu. Ebu Dücânî Hazretlerinin bu yürüyüşü, Eshâb-ı arasında pek hoş karşılanmadı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Bu bir yürüyüştür ki, bu yerler harp meydanları dışında, Allahü Teala'nın gadabına sebeptir. Buyurarak yalnız düşmana karşı çalımlı yürümenin caiz olduğunu bildirdiler. Daha fazla bekleyemeyen müşrik saflarından Halit bin Velid emrindeki kuvvetlerle hücuma kalktı. Yerinde duramayan ashab-ı kirama sevgili peygamberimizde hücum emrini verdiler. Bir anda Ekber sadaları harp meydanını doldurmuştu. En önde Hazreti Hamza ellerindeki kılıçlarıyla zırhsız kuvvetlerin başında olduğu halde her gelen kâfire kılıç sallamaya başladı. Büyük bir hırsla gelen Halit bin Velid'in kuvvetleri derhal geriye püskürtüldü. Halit bin Velid bu defa dağ geçidindeki yerden dolaşıp arkadan vurmak üzere geniş bir kavis çizerek Aynayn tepesine vardı. Fakat Hazreti Abdullah bin Cübeir ve emrindeki elli yiğit onları şiddetli bir ok atışıyla püskürttü. Artık savaş kızışmıştı. Her iki taraf olanca güçleriyle çarpışıyordu. Bir sahabi en az dört müşrikle mücadele ederek ilerlemeye çalışıyordu. Hazreti Hamza bir taraftan Allahü Ekber Allahü Ekber nidalarıyla sesleniyor, bir taraftan da. Ben Allahü Teala'nın aslanıyım diyor ve düşmanı kıra kıra ilerliyordu. Saffan bin Ümeyye etrafındakilere "Hamza nerededir? Bana gösteriniz." diyor, savaş meydanını araştırıyordu. Bir ara gözleri iki kılıçla vuruşan birini gördü ve "Bu çarpışan kim?" diye sordu. Çevresindekiler "Aradığın kimse, Hamza." dediler. Saffan ben bugüne kadar kavmini öldürmek için saldıran onun gibi hırslı ve gözü pek başka bir kimse görmedim dedi. Harbin iyice kızıştığı sırada muhacirinden Zübeyr bin Avvam kılıcın kendisine verilmemesinden dolayı üzgün olduğundan kendi kendine "Ben Resulullah'tan kılıcı istedim lakin Ebu Ducane'ye verdi halbuki ben Halas'ı Safiye'nin oğluyum." üstelik de kureyşliyim. Halbuki önce ben istemiştim. Gidip bakayım. Ebu Dujane benden fazla ne yapacak dedi. Daha sonra Ebu Dujane'yi takibe başladı. Ebu Dujane Hazretleri Allahü Ekber diyerek tekbir alıyor, müşriklerden kime rastlarsa onu vurup öldürüyordu. Müşriklerin en azılılarından iri cüsseli, her tarafı zırhlarla kaplı. Sadece gözleri görünen biri, Ebu Dücane ile karşılaştı. Evvela kendisi, Ebu Dücane hazretlerine hücum etti. Ebu Dücane, onun darbesinden kalkanıyla korundu. Müşri'in kılıcı, Ebu Dücane'nin kalkanına gömüldü. Kılıcına asıldı fakat çıkaramadı. Sıra, Ebu Dücane'ye gelmişti. Bir kılıç darbesiyle rakibini öldürdü. Bundan sonra Ebu Dücane, her önüne çıkan imansızı devirerek dağın eteğinde defleriyle müşrikleri kışkırtan kadınların yanına kadar geldi. Fakat kılıcını kaldırdığı halde, Ebu Süfyan'ın hanımı hindi öldürmekten vazgeçti. Bunu gören Zübeyir bin Avvam, kendi kendine, kılıcın kime verileceğini Allah ve resulü benden daha iyi bilir, diye söylendi. Vallahi ben, ondan daha üstün çarpışan, vuruşan bir kimse görmedim, buyurdu. Miktad bin Esved, Zübeyir bin Avvam, hazret Ali, hazret Ömer, Talha bin Ubeydullah, Mus'ab bin Umeyr, hepsi de geçilmez bir kaleydiler. Peygamber efendimizin düşmana çok yakın çarpıştığını, tekrar tekrar hücum ettiğini gören şanlı eshab, yerinde duramıyordu. Resulullah'a bir zarar erişebilir diyerek etrafına toplanıyorlar, zırhlara bürünmüş düşmana göz açtırmıyorlardı. Bu sırada Abdullah bin Amr Hazretlerinin şehit olduğu görüldü. Bu Uhud'un ilk şehidiydi. Onun şehit olduğunu gören arkadaşları aslan kesilerek Allahü Teala'nın rızası için düşmanın ortalarına dalmışlardı. Savaşın çok kızıştığı bir anda, yiğitliğin sembolü hazret Abdullah bin Cahş ile okçuların piri Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri karşılaştılar. Çeşitli yerlerinden yaralanmışlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri diyor ki, Uhud'da savaşın şiddetli bir anıydı. Birdenbire Abdullah bin Cahş yanıma sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şimdi burada sen dua et ben amin diyeyim ben dua edeyim sen de amin de dedi ben de peki dedim ben şöyle dua ettim Allah'ım bana çok kuvvetli ve çetin düşmanları gönder onlarla kıyasıya vuruşayım hepsini öldüreyim gazi olarak geri döneyim benim yaptığım bu duaya bütün kalbiyle amin dedi sonra kendisi dua etmeye başladı Allah'ım bana zorlu düşmanlar gönder kıyasıya onlarla vuruşayım cihadın hakkını vereyim hepsini öldüreyim sonunda biri beni şehit etsin sonra dudaklarımı burnumu kulaklarımı kessin kanlar içinde senin huzuruna geleyim sen Abdullah Dudaklarını, burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorduğunda, Allah'ım ben onlarla çok kusur işledim. Yerinde kullanamadım. Huzuruna getirmeye utandım. Sevgili peygamberimin bulunduğu bir savaşta, toza toprağa bulandım, öyle geldim diyeyim dedi. Gönlüm böyle bir duaya, amin demeyi arzu etmiyordu. Fakat o istediği, ve önceden söz verdiğim için istemeyerek amin dedim daha sonra kılıçlarımızı çekerek savaşa devam ettik İkimiz de önümüze geleni öldürüyorduk o son derece bahadırane saldırıyor ve düşman saflarını darmadan ediyordu düşmana tekrar tekrar vuruyor şehit olmak için tükenmez bir arzu ile yeniden saldırıyordu Allahüekber, Ekber, Allahu Ekber diye çarpışırken, kılıcı kırıldı. O anda sevgili peygamberimiz, ona bir hurma dalı uzatarak, savaşa devam etmesini buyurdu. Bu dal, bir mucize olarak kılıç oldu ve önüne gelenle vuruşmaya devam etti. Pek çok düşman öldürdü. Savaşın sonuna doğru, Ebu'l-Hakem isminde bir müşriğin attığı oklarla, arzu ettiği şehadete kavuştu. Şehid olunca, kâfirler cesedine hücum ederek, burnunu, dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Her tarafı kana boyandı. Mücahitler safında, kılıcının kınını kırıp, Ölmek kaçmaktan çok daha iyidir diyerek, Müşriklerin arasına yalın kılıç dalan kuzman, Nice yiğitlikler, kahramanlıklar gösterdi. Tek başına yedi sekiz kâfir öldürdü sonunda yaralanıp yere düştü Eshab-ı Kiram onun bu kahramanlığına şaşıp Peygamber Efendimize bildirince o cehennemliktir buyurdular Katade bin Numan Hazretleri Kuzman'ın yanına varıp ey Kuzman şahadet sana mübarek olsun deyince Kuzman ben din gayreti için değil Kureyşlerin Medine'ye gelip kurmalığımı harabetmemeleri etmemeleri için dövüştüm, dedi. Sonra, ok ile bilek damarlarını delip, intihar etti. Peygamber efendimizin, o cehennemliktir buyurmasının hikmeti anlaşıldı. Savaşın başından beri, başta, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz olmak üzere, bütün eshab-ı büyük bir mücadele verdiler. Şiddetli taarruzlar ile, Müşrik ordusunu geriye püskürttüler. Taştan, ağaçtan yaptıkları ve Lat, Uzza, Hübel diye taptıkları putlardan fayda ve yardım isteyen müşrik güruhu, mücahitlerin bu kahramanlıkları karşısında bozulup kaçmaya başladı. Onları harbe teşvik etmek için gelen kadınlar, feryatlar kopararak, kaçan askerlere yetişmeye çalışıyorlardı. Kureyşli müşrikler, harp meydanını terk edip, yanlarında getirdikleri malları bırakıp, Mekke'ye doğru kaçmaya başlayınca, İslam askerleri sevinerek, Allahü Teala'nın kendilerine vaad ettiği zafere kavuştukları için hamd ettiler. Sayı ve kuvvetçe, kat kat üstünlüklerine rağmen, müşrikler, Müslümanlar karşısında perişan olmuşlardı. Birbirlerini çiğneyerek kaçarlarken, şanlı hesapta kovalıyor, yetiştiklerini vurarak öldürüyordu. Bu hengamede yeni evlenen Hanzala bin Ebu Amir Hazretleri atı ile kaçmaya çalışan müşrik ordusunun başkomandanı Ebu Süfyan'a yetişti. Atının bacaklarına kılıç vurarak atı yere çökertti. Yere düşen Ebu Süfyan bütün gücüyle "Ey Kureyşliler, yetişin, ben Ebu Süfyanım." Hanzala beni kılıçla doğramak istiyor diye feryada başladı. Onunla birlikte kaçmaya çalışan müşrikler bu hali gördükleri halde can derdine düşmüşler kumandanlarıyla ilgilenmemişlerdi. Ancak o anda Hz. Hanzala'nın hemen arkasında bulunan Şeddat bin Esved müşriği mızrağını Hanzala'nın arkasına sapladı. Hz. Hanzala Allahu ekber diyerek bir hamle yapmak istediyse de yere yıkılıp şehit oldu ve mübarek ruhu cennete uçtu. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ben, Hanzala'yı, meleklerin gökle yer arasında, gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm, buyurdu. Ebu Hüseydi şöyle anlattı. Resulullah'ın bu sözünü işitince Hanzala'nın yanına vardım. Başından yağmur suyu damlıyordu. Dönüp bunu Resul-i Ekrem'e haber verdim. Hazreti Hanzala'ya "Gasilün meleike" dediler. Müşriklerin kaçtığını gören aynen geçidindeki okçuların bazıları harbin bittiğini zannederek yerlerini terk ettiler kumandanları, Abdullah bin Cübeyr ve 12 kişi yerlerinde kaldılar. Hazreti Ali'nin kahramanlığı. Bu esnada Titik'te bekleyen, her fırsatı değerlendirmeye çalışan Kureyş okçu birlik Kumandanı, Halit bin Velid, geçitteki mücahitlerin azaldığını görünce emrindeki süvarileri harekete geçirdi. İkrime bin Ebî Ceh ile birlikte bir anda aynayın geçidine geldiler. Abdullah bin Cübeyr Hazretleri ile vefakâr, sadık arkadaşları saf halinde dizilip açıldılar. Sadaklarındaki oklar bitinceye kadar düşmana ok yağdırdılar. Sonra mızraklarıyla göğüs göğüse gelince de Allahüekber, Allahüekber diye diye Kılıçlarıyla nice kahramanlıklar gösterdiler. İmanlı ile imansızlar arasında, bire 25 gibi çok nispetsiz bir durum vardı. Şanlı eshab-ı kiram, peygamberlerinin emrini yerine getirmek için, kanlarının son damlasına kadar çarpıştılar. Birbiri arkasından şahadet şerbetini içip, mübarek vücutları toprağa düştü, ve ruhları cennete uçtu radiyallahu ANHÜM müşrikler kinlerinden Hazreti Abdullah'ın elbisesini soyarak mübarek vücudunu mızraklarla delik deşik ettiler karnını yarıp iç organlarını dışarı çıkardılar Halit bin Velid ve İkreme geçitteki mücahitleri şehit edince süratle İslam ordusunun arkasından saldırdılar Eshab-ı Kiram bir anda arkalarında peyda olan düşmanı görünce toparlanmaya fırsat bulamadı. Çünkü birçoğu silahlarını bile bırakmıştı. Her şey birdenbire değişti. Önde kaçan Kureyşli müşrikler Halid bin Velid'in arkadan hücuma geçtiğini görünce tekrar döndüler. Mücahitler iki ateş arasında kalmıştı. Düşman önden ve arkadan hücuma geçerek mücahitleri sıkıştırmaya başladı. Sahabenin birbirleriyle irtibatları kesildi. Dağılmak mecburiyetinde kaldılar. hazret Ali şöyle anlattı. Aralarında İkrime bin Ebi Cehlin de bulunduğu bir müşrik birliğinin ortasına daldım. Etrafımı sardılar. Çoğunu kılıçtan geçirdim. Başka bir birliğin içine daldım. Onlardan da pek çoğunu saftışı ettim. Ecelim gelmediği için bana bir şey olmamıştı. Bir ara Resulullah'ı göremedim. Kendi kendime yemin ederim ki o harp meydanını bırakıp gidecek bir kimse değildir. Herhalde Allahü Teala yaptığımız uygunsuz hareketlerden dolayı onu aramızdan çekip kaldırmıştır. Artık benim için çarpışa çarpışa ölmekten başka yol kalmamıştır dedim ve kılıcımın kınını kırdım müşriklerin üzerine hücum edip onları dağıttığımda Resulullah'ın onların arasında kaldığını gördüm anladım ki Resulullah'ı Allahü Teala melekleriyle koruyordu düşman askerleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına kadar yaklaşmışlardı Durum çok tehlikeliydi. Sevgili Peygamberimiz, tıpkı askeri bir birlik gibi sebat ediyor, yerinden ayrılmıyordu. Bir taraftan düşmanla çarpışıyor, diğer taraftan da dağılan eshabını toparlamaya çalışarak, Ey filan! Bana doğru gel! Ey filan! Bana doğru gel! Ben Resulullah'ım, Bana dönüp gelene cennet var! buyuruyordu. Hazreti i Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Ali bin Ebi Talib, Zübeyir bin Avvam, Ebu dücane Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ebi Vakkas, Habbab bin Münzir, Üseyd bin Hudayr, Sehl bin Hanif, Asım bin Sabit, Haris bin Simme, bir anda sevgili Peygamberimizin etrafında halkalanıp, onu korumak için, canlı bir kale duvarı meydana getirdiler. Bu sırada, Abbas bin Übade Hazretlerinin, dağılan eshab kiramın toparlanması için, Ey kardeşlerim! Bu uğradığımız musibet, Peygamberimizin emrini yerine getirmeyişimizin bir neticesidir. Dağılmayınız! Peygamberimizin etrafına geliniz. Eğer bizler, koruyucuların yanında yer almaz da Resulullah'a bir zarar gelmesine sebep olursak artık Rabbimizin katında bizim için ileri sürülecek bir mazeret bulunmaz diye bağırdığı duyuldu. Hazreti Abbas bin Übade, yanında Harice bin Zeyt ve Eus bin Erkam olduğu halde düşmanın içine Allahü ekber nidalarıyla yalın kılıç daldılar. Rasulullah'ın uğrunda onu korumak için kahramanca çarpıştılar. Harice bin Zeyt 19 yerinden yara almıştı. Diğerlerininki de ondan az değildi. Nitekim üçü de çok özledikleri şehitlik mertebesine ulaştılar. Eshâb-ı Kiram bu çok tehlikeli anda Peygamber Efendimizin etrafında yavaş yavaş toplanmaya başladı. Müşrikler Sevgili peygamberimizi ve ona gövdelerini siper eden şanlı ashabını çember içine aldılar. Her taraftan birlik halinde ilerleyerek çemberi daraltıyorlardı. Kureyşlerden bir grubun ileri atıldığını gören alemlerin efendisi yanında bulunan ve canlarını feda etmeye hazır olan hesabına şu birliği kim karşılar buyurunca Vehb bin Kabus Hazretlerinin Canım sana feda olsun ya Rasûlallah, ben karşılarım deyip ileri fırladığı görüldü. Allahü Teala'nın şerefli ismini dininden düşürmeyen bu kahraman, yalın kılıç, müşriklerin arasına daldı. Peygamber Efendimiz, seni cennetle müjdelerim buyurdu. Onun düşman karşısında gösterdiği sebat ve gayretini görünce de, Allah'ım ona rahmet eyle. Ona acı buyurdular. Müşriklerin Hazreti Vehbi ortalarını alıp mızrakla şehit ettiklerini gören Sa'd bin Ebi Vakkas ona yardım etmek için ileri atıldı. Düşmanın ortasına girip görülmemiş kahramanlıklar gösterdi. Birçok kâfiri saf dışı etti. Diğerlerini de püskürterek sevgili peygamberimizin yanına geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Vehbi için ben senden razıyım, Allahü Teala da razı olsun buyurdular. Habib ve Ekrem Efendimiz mücavhidlerin çemberini yarıp kendisine doğru bir müşrik bölüğünün ilerlediğini görünce Hazret Ali'ye onlara hücum et buyurdular. Hazret Ali hücum edip Amr bin Abdullah'ı öldürüp diğerlerini kaçırdı. Kılıcı kırılınca Peygamberimiz Zülfikar'ı ona verdi. Başka bir grup gelirken Peygamber Efendimiz "Ya Ali, bunların şerrini benden def ile buyurdular. Canını Resulullah'a feda eden Allahu Teala'nın aslanı derhal hücuma geçti. Şeybe bin Malik'i öldürüp diğerlerini geri püskürttü. O anda Cebrail Aleyhisselam gelip Peygamber Efendimize "Ya Resûlallah! Bu iş, Ali'den zuhur eden fevkalade bir civan mertliktir deyince, Rasulullah Efendimiz, O benden, ben de ondanım buyurdular. Cebrail aleyhisselam da, Ben de ikinizdenim dedi. O esnada bir ses, Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç bulunmaz diyordu. Müşrikler, sevgili Peygamberimizin yanına yaklaşamayacaklarını anlayınca, Ok atmaya başladılar. Atılan oklar ya üzerinden geçiyor ya önüne ya sağına veya soluna düşüyordu. Düşmanı geriye püskürtmek için canlarını dişine takarak çarpışan eshab-ı kiram bu hali görür görmez alemlerin efendisinin etrafına toplanarak gelen oklara mübarek vücutlarını siper etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz eshabına Okla mukabele etmesini emir buyurunca, sahâbîler de düşmana ok atmaya başladılar. Sevgili peygamberimiz, Sâd bin Ebi Vakkas hazretlerini önüne oturttular. Çok keskin nişancı olan, Hazreti i sür'atle peş peşe düşmana ok yağdırmaya başladı. Sadağından, yani ok çantasından her ok çekişte, Yârâmbî, bu senin okundur onunla düşmanı vur diyor peygamber efendimiz de Allah'ım saad'ın duasını kabul et Allah'ım saad'ın okunu doğrult devam et saad devam et anam babam sana feda olsun buyuruyordu bu şekilde her ok atışta peygamber efendimiz aynı dualarını tekrar ediyorlardı Hazreti Saad'ın oku bitince sevgili peygamberimiz kendi oklarını ona verip attırdı. Saat bin Ebi Vakkas hazretlerinin her oku ya bir düşmana veya bindiği hayvana isabet ediyordu. Müşriklerin ok atışlarında, Ebu Talha hazretleri, sevgili peygamberimizin önüne gerilerek, gelecek her oka kendi vücudu ve kalkanıyla siper oluyor, arada bir düşmanı şaşkına çeviren naralar atıyordu. Peygamber efendimiz, Asker içinde, Ebu Talha'nın sesi, yüz kişiden hayırlıdır, buyurdu. Ebu Talha, fırsat buldukça, müşriklere ok atmaktan geri durmuyor, sert ve çok seri ok atıyor, attığı boşa gitmiyordu. Attığı okları Resul i Ekrem Efendimiz, merak edip, mübarek başını yukarı kaldırdıkça, Ebu Talha, Resulullah'a bir ok isabet eder korkusuyla, Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Mübarek başınızı kaldırmayınız. Size bir düşman oku isabet edip zarar vermesin. Vücudum mübarek vücuduna siper ve sana fedadır. Beni boğazlamadıkça sana ulaşamazlar. Ben ölmedikçe size bir şey olmaz." diyerek sevgili peygamberimizi kendi nefsine tercih ederdi. Uhud meydanının her tarafında amansız Müthiş bir çarpışma, bütün şiddetiyle devam ediyor. Bazıları atlı, bazıları da yaya olarak iman küfür mücadelesini sürdürüyorlardı. Eshâb-ı Kiram daha toparlanamamıştı. Peygamber Efendimizin etrafında ancak otuz kadar sahabi pervane gibi dönüyor, gelen oklara, mızraklara, kılıçlara kendi vücutlarını kalkan ediyorlardı. Tek arzuları Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmek ve ona gelecek her türlü zararı uzaklaştırmaktı. Yiğitlerin serdarı Hazrete Hamza, o hengamede Peygamber Efendimizden ayrı düşmüş, bir kalabalığın ortasında iki elinde iki kılıçla çarpışıyor Allahu Ekber nidalarıyla düşmanın kalbine korku salıyordu. Şimdiye kadar. Tek başına tam 31 müşrik öldürmüş, pek çoğunu da yakolundan veya bacağından etmişti. Ortasına düştüğü müşrik sürüsünü dağıttığı bir sırada Siba bin Ümmü Enmar bana karşı koyabilecek bir yiğit var mı diyerek Hazreti Hamza'ya meydan okudu. Hazreti Hamza, yanıma gel ey sünnetçi kadının oğlu. Demek sen Allah'a ve Resulüne meydan okuyorsun öyle mi? deyip, onu göz açtırmadan, bacaklarından tutup yere serdi. Üzerine çöküp, kafasını gövdesinden ayırdıktan sonra, karşı kayanın üzerinde, vahşinin elinde, mızrak ile kendisine nişan aldığını gördü. derhal üzerine yürüdü. Önündeki sellerin açtığı çukura gelince, ayağa kaydı ve arkası üstü düştü. O anda, karnından zırha açılmıştı. Fırsatı yakalayan vahşi mızrağını fırlattı. Mızrak uçarak Hazreti Hamza'nın mübarek vücuduna saplandı ve diğer taraftan çıktı. Kahramanların büyüğü Allahım diyerek oraya çöktü. Şehid olmuş özlediği makama kavuşmuştu. Allahü Teala'nın yolunda sevgili Peygamberinin uğrunda canını feda etmişti radiyallahu anh bu sırada düşman saflarında birisi ey kureyş cemaati akrabalık haklarını gözetmeyen kavmimizi bölen Muhammed'le çarpışmaktan geri durmayınız eğer Muhammed kurtulursa ben kurtulmayayım diyerek müşrikleri kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem saldırmaya teşvik ediyordu. Bu ses Asım bin Ebi Avf'ın idi. Ebu Dücane Hazretleri bu sesi işitmişti. Çarpışa çarpışa Asım bin Ebi Avf'u buldu ve hemen öldürdü. Fakat arkasındaki müşrik mabet bütün gücüyle kılıcını Hazreti Ebu Dücane'ye salladı. Allahu Teala'nın bir ihsanı olarak ani ve çok çabuk bir hareketle yere çöken Ebu Ducane öldürücü darbeden kurtuldu derhal kalkıp kılıcını mabede vurarak öldürdü Kureyşli müşriklerin hedefleri alemlerin efendisiydi ona yaklaşabilmek için bütün güçlerini harcıyorlardı fakat etrafında pervane gibi dönen bir zarar olur korkusuyla Canlarını feda etmekten zerre kadar kaçınmayan, şanlı şerefli eshabı bir türlü geçemiyorlardı. Bu kahraman, otuz yiğit, Resulullah Efendimizin önünde, Ya Resûlallah! Yanından hiç ayrılmamak üzere, yüzümüz mübarek yüzünün önünde siper ve kalkan, vücudumuz mübarek vücuduna fedadır. Yeter ki sen selamette ol! dediler. Müşrikler gruplar halinde hücum ediyorlardı. Fahri Alem efendimiz yanında bulunan ve vücutlarını kendisine siper eden kahraman hesabına bir grubu göstererek Allahü Teala'nın yolunda vücudunu bize kim feda eder buyurunca Medineli beş sahabi ileri fırlamıştı. Resulullah efendimizin mübarek gözleri önünde Tekbirler alarak döne döne çarpıştılar. Nihayet bunlardan dördü şehit oldu. Beşincisi on dört yerinden yaralanıp yere düşünce, alemlerin efendisi onu benim yanıma yaklaştırınız buyurdu. Vücudunun her yerinden kanlar akıyordu. Sevgili Peygamberimiz oturarak mübarek ayaklarını başına yastık yaptılar. O halde şehid olmak şerefine kavuşan bu mutlu sahabi, Umare bin Yezid hazretleriydi. Talha bin Ubeydullah'ın Kahramanlığı Müşriklerin iyice yaklaştıkları bir sırada, peygamberimiz, şunları kim karşılar, kim durdurur buyurdu. Talha bin Ubeydullah hazretleri, ben ya Resûlallah deyip ileri atılmak istedi. Peygamber efendimiz, senin gibi daha kim var buyurdular. Medine'li sahabilerden biri, ya Resûlallah, ben diyerek izin istedi. Sevgili peygamberimiz, haydi sen karşıla buyurunca, ileri fırladı ve müşriklerin üzerine atıldı. Eşine rastlanmadık kahramanlıklar gösterdi. Birkaç imansızı öldürdükten sonra, Şehadet şerbetini içti. Resul ü Ekrem Efendimiz yine, Şunlara kim karşı koyar? buyurdular. Herkesten önce, yine Talha Hazretleri çıktı. Peygamber Efendimiz, Senin gibi daha kim var? diye sorunca, Ensardan bir mübarek, Ben karşılarım ya Resulallah dedi. Peygamberimiz, Haydi onları sen karşıla! buyurdular. O da müşriklerle çarpışa çarpışa şehit oldu. Bu şekilde Peygamber Efendimizin o anda yanında bulunan bütün sahabiler, vuruşa vuruşa şehadete erdiler. Kainatın sultanı Efendimizin o anda yanında Talha bin Ubeydullah Hazretlerinden başka kimse kalmamıştı. Hazreti Talha Rasulullah'a bir zarar erişir diye endişe ediyor, dört bir tarafa koşuyor, kafirlerle kıyasıya çarpışıyordu. Onun bu kadar seri kılıç sallaması, bir anda Rasulullah'ın her tarafındaki düşmana karşılık vermesi, ok, mızrak ve kılıç darbelerine vücudunu kalkan yapması, eşine rastlanmayacak bir hadiseydi. Hazreti Talha. Pervane gibi dönüyor, kendisine değen kılıçlara hiç aldırmıyordu. Dileği kainatın sultanını korumak bu uğurda diğer kardeşleri gibi şehit olmaktı. Vücudunda yara almayan yer kalmamıştı. Elbisesinde kandan başka bir şey görünmez olmuştu. Fakat o buna rağmen dört tarafa birden yetişiyordu. O sırada Hazreti i Ebu Bekr ve Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri, Resûl-i Ekrem efendimizin yanına yetiştiler. Yiğitlerin efendisi, Hazreti Talha da, bu arada kan kaybından sıcak toprağa düşüp bayıldı. Her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle delik deşikti. 66 büyük, sayılamayacak kadar da küçük yarası vardı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekre hemen Hazreti Talha'ya yardıma koşmasını emrettiler. Ebu Bekir Sıddık, siddaik Hazreti Talhanın ayılması için mübarek yüzüne su sertti. Talha binu Vedullah Hazretleri ayılır ayılmaz "Ya Ebu Bekr, Resulullah ne yapıyor" diyerek sevgi ve bağlılığın en güzelini gösterdi. Resul-ü Ekrem'i sevmek, canını onun mübarek vücuduna feda etmek ancak bu kadar olurdu. Hazreti Ebubekr "Resulullah iyidir. Beni o gönderdi." deyince Talha rahat bir nefes alıp Allahü Teala'ya sonsuz şükürler olsun. O sağ olduktan sonra her musibet hiçtir." dedi. O sırada birkaç sahabe daha yetişmişlerdi. Âlemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Talhan'ın yanına teşrif ettiler. Yaralı mücahit Resulullah'ı sağ olarak görünce sevincinden ağladı. Peygamber Efendimiz onun vücudunu mesettikten sonra ellerini açıp Allahım ona şifa ver, kuvvet ihsan eyle diye dua buyurdular. Resul-i Ekrem Efendimizin bir mucizesi olarak Hazreti Talha sapasağlam ayağa kalktı ve tekrar düşmanla harp etmeye başladı. Sevgili Peygamberimiz onun için Uhud günü yeryüzünde sağımda Cebrail'den solumda da Talha bin Ubeydullah'tan başka bana yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen, Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, Talha bin Ubeydullah'a baksın, buyurdular. Bütün cephede çarpışma, Olanca şiddetiyle devam ediyordu. Peygamber efendimizin etrafında, Ebu Dücane, Musab bin Umeyr, Talha bin Ubeydullah, Peygamberimizi korumak için, Arka saflardan koşup yetişen Nesibe Hatun ve birkaç sahabi vardı. Müşriklere karşı Resulullah Efendimizle birlikte çarpışıyorlardı. Tepeden tırnaa silahlı ve zırhlar içerisinde olan ve miferi bulunan azılı müşrik Abdullah bin Hüneyd sevgili peygamberimizi görünce atını mahmuzladı. Ben Züheyr'in oğluyum. Bana Muhammed'i gösteriniz. Ya ben onu öldürürüm, Yahut onun yanında ölürüm, Diye bağırıyordu. Atını, Peygamber efendimizin üzerine doğru sürerken, Ebu Dücane hazretleri önüne girildi ve, Gel bakalım, Ben vücudumla, Muhammed aleyhisselamın, Mübarek vücudunu koruyan bir kişiyim. Beni çiğnemedikçe, Ona ulaşamazsın, Dedi. Atın ayaklarına kılıcını vurup, Abdullah bin Hüneyd'i yere düşürdü ve kılıcını kaldırarak, Al! Bu da Hareşe'nin oğlundan deyip, bir vuruşta yere serdi. Hadiseyi seyreden âlemlerin efendisi, Allah'ım, Hareşe'nin oğlundan, Ebu Dücane'den, Ben nasıl razı isem, sen de öyle razı ol, diyerek dua buyurdu. Müşriklerden, çok keskin bir nişancı ve her attığını vuran bir okçu olan Malik bin Züheir, her yerde Peygamber Efendimizi arıyor, bir fırsatını bulup ok ile vurmak istiyordu. Resulullah Efendimizin yakınlarına gelip yayını gerdi ve sevgili Peygamberimizin mübarek başına hedef alarak okunu fırlattı. Göz açıp kapayıncaya kadar zaman yoktu. Hazreti Talha. Anında elini açarak hedef oldu. Ok, Hazreti Talha'nın avucuna saplandı ve elini parçaladı. Parmaklarının bütün sinirleri kesildi. Elinin kemikleri kırıldı. Olanları, Fahre âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de görmüş ve Eğer beni korumak için elini oka uzatırken, Bismillah deseydin, İnsanlar sana bakışırken, melekler seni göklere yükseltirdi.'' buyurmuşlardı. Mekkeli müşriklerden, Abdullah bin Kamiya, Übey bin Halef, Utbe bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Şihab-ı Zühri ismindeki dört müşrik, resûl Ekrem Efendimizin hayatına son vermek için anlaşıp, yemin etmişlerdi. Bu sıkışık anda, Resûlullah Efendimiz, yanında birkaç sahabi olduğu halde düşmanla kıyasıya mücadele ediyorlardı. Peygamber Efendimizin önünde sancaktar Mus'ab bin Umeyr Hazretleri vardı. Hazreti Mus'ab vücuduna giydiği zırhtan dolayı sevgili Peygamberimize çok benziyordu. O da sağ elinde İslam sancağı olduğu halde müşriklerle müthiş bir mücadeleye girişmişti. Bu sırada zırhlara bürünmüş olan İbn Kamya atlı olarak oraya yaklaştı. Avazı çıktığı kadar bana Muhammedi gösteriniz, o kurtulursa ben kurtulmayayım diye bağırarak Peygamber Efendimize doğru atını mahmuzladı. Hazreti Musab ile Nesibe Hatun karşı koyup vücutlarını Peygamber Efendimize siper yaparak çarpışmaya başladılar. Bu kâfire ne kadar kılıç vurdularsa zırhından dolayı tesir etmedi. İbn-i Nesibe Hatuna bir kılıç vurarak omuzunu parçaladı. Sonra Hazreti Musab'ın sancak tutan sağ eline kılıcını indirdi. Sağ eli kesilen Musab bin Umeyr canından üstün tuttuğu mübarek İslam sancağını yere düşürmeden sol eline aldı. O esnada Muhammed Aleyhisselam Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelmiştir. Mealindeki ayet-i kerimeyi okuyordu. Ali İmran suresi 144. İbn-i Kamiya, bu defa kılıcını Hazreti Musab'ın sol eline indirdi. Sol elide kesilen şanlı sancaklar İslam sancağını yere düşürmüyordu. Kahraman sahabi sancağı kolları ile tutup gövdesine bastırarak dalgalandırmaya devam etti İbn-i Kamiya, bu defa mızrağını şanlı sahabenin vücuduna sapladı O da diğer arkadaşları gibi şehit olarak ahirete göçmüştü Hazreti Mus'ab yere düşerken şanlı İslam sancağı yere düşürülmemiş onu hemen Musab'ın suretine giren bir melek kapmıştı. Sevgili peygamberimiz ileri Ya musab, ileri buyurduğumda sancağı tutan melek ben Musab değilim dedi. O zaman kainatın sultanı efendimiz onun melek olduğunu anlayıp sancağı Hazreti Ali'ye verdi. İbn Kamia ise Hazreti Musab'ı peygamber efendimiz zannettiği için Acele müşriklerin arasına vardı ve Muhammed'i öldürdüm diyerek bağırmaya başladı. Bunu işiten müşrikler hedeflerine ulaşmanın verdiği haz ile daha da azgınlaştılar. Hadisenin aslını bilemeyen ashab-ı kiramın ise eli ayağı tutmaz olmuştu. Ortalıkta matem havası esiyordu. Hazreti Ömer'in bile elleri iki yana düşmüş arkadaşlarıyla olduğu yere oturak almışlardı Enes bin Nadr, onları o halde görünce niçin oturuyorsunuz diye sordu Onlar da Resulullah şehit edilmiş diye cevap verdiler Hazreti Enes de Resulullah şehit edildiyse onun Rabbi Allahü Teala bakiydir Rasulullah'tan sonra biz sağ kalıp da ne yapacağız Haydi kalkınız! Peygamberimizin çarpışarak, mübarek canını feda ettiği şey için, biz de canımızı feda edelim, dedi ve kılıcının kınını kırıp, Allahu Ekber! Nidalarıyla, yalın kılıç düşmanın ortasına daldı. Küffardan birçoklarını kırdı ve şehit oldu. Sadece yüzünde yetmiş yara vardı. Vücudunda sayısız yara olduğu için, onu kız kardeşinden başkası tanıyamamıştı. Eshab-ı Kiram'ın pek çoğu dağılmış, bir kısmı da şehadete ermişti. Onların bu dağınıklığından istifade eden müşrikler Resul Ekrem Efendimizin etrafına toplanmışlardı. Taşla, kılıçla iki cihanın sultanını şehit etmeye çalışıyorlardı. Üzerinde iki zırh olduğu için darbeler tesir etmiyordu. Utbe bin Ebi Vakkas'ın attığı taşlar sevgili peygamberimizin mübarek yüzüne değdi ve alt dudağı yaralandı. Alt çenesindeki mübarek sarevahiye yani kesici dişi kırıldı. O sırada İbni Kamyâ denilen müşrik de geldi ve kılıcını alemlerin efendisinin mübarek başına vurdu. Sevgili peygamberimizin miferi parçalandı. İki halkası da Mübarek şakaklarına battı. Yine İbni Kamyan'ın vurduğu bir kılıç ile Mübarek omuzundan yaralandılar ve Müslümanları düşürmek için Ebu Amir'in kazdığı derin çukura yanı üzere düştüler. Sevgili Peygamberimiz hain İbni Kamya için Allahu Teala seni zelil ve perişan etsin diye dua ettiler. İbni Kamiya, pek ziyade sevinip, Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye bağırarak, Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Müşrikler, hedeflerine bulaşmışlardı. Artık Peygamberimizle ilgilenmiyorlardı. Peygamber Efendimizin bulunduğu çukurun etrafından çekilmişler, Eshab-ı Kiram'la çarpışmaya koyulmuşlardı. Resul ü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Şukura düştüğünde mübarek yanakları kanıyordu. Mübarek ellerini yüzüne sürünce ellerinin ve sakalı şerifinin kana boyandığını gördüler. Bir damla yere düşmeden Cebrail aleyhisselam yetişip o mübarek kanı kaptı ve dedi ki: "Ya Habiballah, Allahü Teala'nın hakkı için eğer bu kandan bir damla yere düşse, kıyamete kadar yerde ot bitmezdi. Fahri âlem efendimiz de, Eğer benden bir damla kan yere düşerse, gökten azap nazil olur. Ya Rabbi, kavmimi affet, çünkü onlar bilmiyorlar buyurarak, Kendisini öldürmeye kalkan, mübarek vücuduna kılıç vurup, mübarek dişlerini kıran, ve mübarek yüzünü kana boyayan kimselerin hidayete gelmesi için dua ediyorlardı. Bu esnada Kaab bin Malik hazretleri, ey Müslümanlar, müjde, işte Rasulullah burada diye yüksek sesle bağırıyordu. Bu sesi işiten şanlı esap yeniden hayat bulmuş gibi sevinçle oraya koştu. Hazret Ali ile Talha bin Ubeydullah derhal oraya gelerek çukurdan çıkardılar Hazreti Ebu Beyde bin Cerrah sevgili peygamberimizin mübarek şakaklarına batan miferin halkalarını dişleriyle çekerek çıkardı Bu demir parçalarını çıkarırken iki ön dişi de çıktı Eshab-ı Kiram'dan Malik bin Sinan Hazretleri Resulullah Efendimizin mübarek yüzlerinden sızan kanı emdiler bunun üzerine Peygamber Efendimiz, kanın kanına karışan kimseye cehennem ateşi dokunmaz buyurdular. Müşrikler tekrar üstlerine gelmeye başladılar. Eshab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'e yeniden kavuşmanın sevinciyle bir anda Resulullah Efendimiz'in etrafında halka olup hiçbir müşrik bırakmadılar. Peygamber efendimize, artık bir şey yapamayacaklarını anlayan müşrikler, dağın tepesine çıkmaya başladılar. İki cihanın sultanı, yanında bulunan Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerine, onları geri çevir, buyurdu. Hazreti i Sa'd, Ya Resulallah, yanımda sadece bir okum var, bununla nasıl geri çevireyim? diye sual eyleyince, Resul Ekrem efendimiz, tekrar aynı emri verdiler. Bunun üzerine, okçuların piri, saat bin Ebi Vakkas hazretleri, elini çantasına götürüp, okunu attı. Hedefini bulan ok, bir müşriyi devirdi. Elini tekrar ok çantasına uzattığında, bir ok daha olduğunu gördü. Dikkat etti, bu ok, biraz önceki oktu. Bir müşrik daha öldü. Bu hal defalarca sürdü. Sevgili peygamberimizin bir mucizesi olarak Hz. İsâ her defasında ok çantasında bir evvelki attığı oku bulmuştu. Peş peşe adamlarının öldürüldüğünü gören Kureyşler daha çıkmaktan vazgeçtiler. Aşağı inip geriye çekildiler. İçlerinden Übey bin Halef atını Peygamber efendimize doğru sürerek, nerededir o peygamber olduğunu iddia eden kişi, karşıma çıksın da benimle çarpışsın, diye bağırmaya başladı. Eshâb-ı ona karşı çıkmak istediyse de, sevgili peygamberimiz müsaade etmedi. Haris bin Simme hazretlerinin mızrağını alıp, ileri çıktılar. Übey alçağı, atını mahmuzlayıp, Ey Muhammed! Sen kurtulursan, ben kurtulmayayım, diyerek yaklaştı. Tepeden tırnağa zırhlara bürünmüştü. Alemlerin efendisi, elindeki mızrağı, übeğin boynuna fırlattı. Mızrak, uçarak, miferiyle zırh yakası arasından boynuna saplandı. Übey, sığır gibi böğürerek, atından yere yuvarlandı. Kaburga kemikleri kırıldı. Müşrikler onu kaldırıp götürdüler. Yolda, Muhammed beni öldürdü diyerek bağıra bağıra can verdi. Resulullah efendimiz, yanındaki eshabıyla Uhud kayalıklarına doğru çıkmaya başladılar. Kayaların yanına varınca, yukarı çıkmak istediler. Ziyadesiyle yorulduğu, üst üste iki zırh giydiği, ve mübarek vücuduna yetmişten ziyade kılıç vurulduğu için tahkat getiremediler. Bunun üzerine Talha, peygamber efendimizi sırtına alarak kayaların üzerine çıkardı. Sevgili peygamberimiz, Talha, Resulullah'a yardım ettiği zaman, cennet ona vacip oldu, buyurdular. Hiç mezalleri kalmadığından, öğle namazını oturarak eda ettiler. Dağın eteklerinde, sahabiler, her biri bir aslan kesilmiş, müşriklerin üzerine atılıyorlardı. Peygamberimize kılıç vuranlara, dünyayı zindan yapmışlardı. Bir ara, Hatib bin Beltea, sevgili Peygamberimizin yanına geldi ve, Canım sana feda olsun ya Resûlallah! Sana bunu kim yaptı diye suale eyledi. Efendimiz, Utbe bin Ebi Vakkas bana taş atıp yüzüme vurdu ve rebahiye dişimi kırdı. Buyurunca Hazreti Hatip, "Ya Resulallah, o ne tarafa gitti?" diye tekrar sordu. Peygamber Efendimiz işaretle gittiği tarafı gösterdiler. Hazreti Hatip derhal o tarafa koştu. Araya araya Utbe'yi buldu. Atından düşürüp bir vuruşta başını kesti ve Resulullah'ın huzuruna getirip müjde verdi. Peygamber Efendimiz de Allahü Tala senden razı olsun, Allahü Tala senden razı olsun buyurarak ona dua ettiler. Müşrikler derlenip toparlanan ve yeniden hücuma geçen Esabı Kiram karşısında tutunamadılar. Yetmiş ölü vererek Harp Meydanını terk edip Mekke'ye doğru yola koyuldular. Peygamber Efendimizin şehit olduğu şahiyası Medine'ye ulaşmıştı. Hazreti Fatima, Hazreti Aisha, Ümmü Süleym, Ümmü Eymen, Hamne binti Cahş, Küaybe gibi hanımlar Uhud'a koştular. Hazreti Fatima, babası Peygamber Efendimizi yaralı görünce ağladı. Peygamber efendimiz onu teselli ettiler. hazret Ali kalkanı ile su getirdi. Fatıma validemiz o su ile peygamber efendimizin mübarek yüzünü ve kanlarını yıkadı. Fakat yüzünün kanı dinmiyordu. Hazreti Fatıma bir hasır parçasını yakıp külünü yaraya basınca kan durdu. Sonra harp meydanına indiler. Önce yaralılar tespit edilerek yaraları sarıldı. Müşrikler bazı şehitlerimizi tanınmaz hale getirmişlerdi. Kulak, burun ve diğer ağızlarını kesmiş, karınlarını yarmışlardı. Abdullah bin Cahş hazretleri bunlar arasındaydı. Bu hali gören sevgili peygamberimiz ve eshabı çok üzüldüler. En güzide sahabileri Şehadet şerbetini içmiş, Uhud topraklarını kanlarıyla sulayarak cennete uçmuşlardı. Fakat şehitlere yapılan bu muamele, dayanılacak gibi değildi. Peygamber efendimizin yanı sıra, bütün sahabilerin hüzünle içleri burkuluyordu. Bu manzara karşısında, alemlerin efendisi ağladı. Mübarek gözlerinden yaşlar aktığı halde ben şu şehitlerin Allahü Teala'nın yolunda canlarını feda ettiklerine kıyamet günü şahitlik edeceğim. Onları kanlarıyla gömünüz. Vallahi kıyamet günü mahşere yaraları kanıyarak gelecekler. Kanlarının rengi kan rengi. Kokullara da misk kokusu olacaktır, buyurdu. Sevgili Peygamberimiz Hamzayı göremiyorum, onun hali nice oldu, buyurdular. Hazret Ali arayıp buldu. Peygamberimiz oraya varıp akla gelmedik bir manzara ile karşılaşınca dayanamadılar. Hazreti Hamza'nın kulakları, burnu, ve sair ağzaları kesilmiş, yüzü tanınmaz hale getirilmiş, karnı yarılmış, ciğerleri çıkarılmıştı. Peygamber Efendimiz mübarek gözlerinden yaşlar aktığı halde Hazreti Hamza'ya hitaben, ey Hamza, hiçbir zaman, hiçbir kimse senin kadar musibete uğramamış ve Uğramayacaktır. Ey Rasulullah'ın amcası, ey Allahü Teala'nın ve Rasulünün aslanı Hamza, ey hayırlar işleyen Hamza, ey Rasulullah'a koruyucu olan Hamza, Allahü Teala sana rahmet eylesin. Buyurdu. Bu sırada karşıdan telaş içinde gelen bir kadın görüldü. Bu sevgili peygamberimizin halası Hazreti Safiye validemizdi. O da diğer hanımlar gibi Resulullah Efendimizin şehit olduğu şaiyasını işitince her şeyi unutmuş, koşa koşa Uhud'a gelmişti. Resul Ekrem Efendimiz halasını görünce şehitlerin haline dayanamaz düşüncesiyle oğlu Zübeyr bin Avvam Hazretlerine Anneni geri çevir. Kardeşinin cesedini görmesin, buyurdu. Hazreti Zübeyr koşarak annesinin yanına vardı. Mübarek Hatun heyecanla oğlum Resulullah'tan haber ver dedi. Yanlarına Hazreti Ali de gelmişti. O Resulullah hamdolsun iyidir deyince ferahladı. Fakat onu bana gösterin demekten kendini alamadı. Hazreti Ali alemlerin efendisini işaretle gösterdi. Hazreti Safiye validemiz iki cihanın güneşini sağ olarak görünce çok sevindi ve Allahu Teala'ya hamd eyledi. Bu defa kardeşi Hazreti Hamza'nın durumunu görmek için ileri yürümek istedi. Oğlu Zübeyr "Anneciğim, Resulullah geri dönmenizi emrediyor." deyince Hazreti Safiye, eğer ona yapılanı bana göstermemek için geri döneceksem, zaten ben kardeşimin cesedinin kesilip biçildiğini öğrenmiş bulunuyorum. O bu hale Allahü Teala yolunda uğramış bulunuyor. Biz bu yolda daha beterlerine ne razıyız? Sevabını Allahü Teala'dan bekleyeceğiz. İnşallah sabredip katlanacağız. Dedi. Zübeyir bin Avvam Hazretleri gelip bunu bildirince Peygamber Efendimiz, öyleyse bırak görsün buyurdu. Hazreti Safiye, Hazreti Hamza'nın cesedinin yanına oturdu ve sessizce ağladı. Hazreti Safiye gelirken yanında iki hırka getirmişti. Onları çıkarıp bunları kardeşim Hamza için getirdim ona sarınız dedi seyidü şüheda yani şehitlerin efendisi olan hazreti hamza'yı bu hırkalardan biriyle kefenlediler habibullah efendimiz sancaktar musab bin umeyr'in başucuna geldiler hazreti musab'ın elleri kesilmiş pek çok yerinden yara almıştı etrafı kan gölü halindeydi Peygamber Efendimiz burada da çok üzüldüler ve bu aziz şehitlere hitaben Ahsap suresinden 23. ayeti kerimeyi okudular. Mealen müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehid oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi, şehid oldu. Kimisi de şehid olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Buyruluyordu. Peygamber Efendimiz bundan sonra da şöyle buyurdu: Allahü Teala'nın resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda şehit olarak haşrolunacaksınız. Daha sonra yanındakilere dönüp bunları ziyaret ediniz. Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kim bunlara bu dünyada selam verirse kıyamette bu aziz şehitler Kendilerine mukabil selam vereceklerdir. Mus'ab bin Umeyr hazretlerine kefen olacak bir şey bulamadılar. Kendi kaftanı, mübarek vücudunu tam örtmüyordu. Baş tarafını örtseler, ayakları, ayak tarafına örtseler, başı açıkta kalıyordu. Habib-i Ekrem efendimiz, Baş tarafını kaftanla, ayaklarını ise, Ishır otu ile örtünüz, buyurdular. Hayatını, İslam'a hizmetle geçiren ve bu uğurda şehitlik mertebesine kavuşan bu mutlu sahabi, dünyadan yarım kefenle ayrıldı. Diğer şehitler, namazları kılınıp, kanlı elbiseleriyle ikişer üçer bir kabre konarak defnedildiler. Radiyallahu anhüm. Uhud gazasında 70 şehit verilmişti. Bunlardan 64’ü ensardan, altısı muhacirlerden idi. Esâb Kiramın çoğunun akrabaları şehit olmuştu. Bu sebeple gönülleri yaralıydı. Kalanları teselli için Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: "Vallahi" sahabımla birlikte ben de şehit olup Uhud Dağı'nın bağrında gecelemeyi ne kadar isterdim. Kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allahü Teala onların ruhlarını yeşil kuşların kursaklarına koydu. Onlar cennetin ırmaklarına gelir, sularından içerler, meyvelerinden yerler. Cennetin dört bir bucağını seyrederler, gülistanlarında uçarlar. Daha sonra arşi aleyhın altına asılan altın kandillerin içine girip akşamlarlar. Onlar böyle yiyecek ve içeceklerin hoşluğunu, güzelliğini görünce keşke Allahü Teala'nın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz bilselerdi de. Cihattan çekinmeseler, çarpışmaktan korkup, düşmandan yüz çevirmeselerdi, derler. Allahü Teala Teâlâ da, ben sizin ahvalinizi onlara bildiririm buyurdu. Ve ayeti i kerime indirip, mealen şöyle buyurdu. Sakın Allahü Teala'nın yolunda şehid olanları, ölüler sanmayınız. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allahü Teala'nın kendilerine verdiği ihsan ettiği şehitlik mertebesiyle hepsi de sevinerek cennet nimetleriyle rızıklanırlar. Arkalarından şehitlikle henüz kendilerine katılamayanlar hakkında da onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahsun da olmayacaklardır diye müjde vermek isterler onlar Allahü Teala'dan gelen bir nimetle hatta daha fazlasıyla sevinirler Allahü Teala'nın müminlere olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle neşelenirler Ali İmran suresi 169 171 Allahü Teala onlara görünüp, ey kullarım! Canınız neyi çekiyorsa, söyleyiniz. Size onu fazlasıyla tattırayım, buyurur. Onlar da, ey Rabbimiz! Senin bize ihsan ettiğin nimetlerden daha üstün bir nimet yok ki, onu isteyelim. Biz, cennette istediğimiz şeylerden yiyip duruyoruz ancak biz istesek ruhlarımızın cesetlerimize geri çevrilip dünyaya döndürülmemizi ve senin yolunda çarpışarak tekrar öldürülmemizi isteriz derler. Artık burada yapılacak bir şey kalmamıştı. Derlenip toparlandılar. Cihatü fi sebilillah yani Allahü Teala'nın dinini yaymak için geldikleri Uhud'da Tarihin eşsiz bir gazası yapılmıştı. Gözlerin göremeyeceği, hayalleri aşan eshab-ı kiramın nice kahramanlıklarına şahit olunmuş, küffara bir ders daha verilmişti. Âlemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ashabıyla nurlu Medine'ye doğru hareket ettiler. Harrem mevkiine geldiklerinde eshabını saf haline geçirip mübarek ellerini kaldırarak Allahü Teala'ya yalvarmaya ve şöyle dua etmeye başladılar. Allah'ım hamd ve senâ en çok sanadır. Allah'ım senin dalalette bıraktığını hidayete erdirecek hidayete erdirdiğini de saptıracak yoktur. Allah'ım, bize imanı sevdir, kalplerimizi iman ile süsle, bizi küfür, azgınlık ve taşkınlıktan nefret ettir. Din ve dünyamıza zararlı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle. Allah'ım, bizleri Müslüman olarak yaşat, ve müslüman olarak öldür bizi salihler ve iyiler zümresine ilhakeyle çünkü onlar ne şeref ve haysiyetini kaybedenlerdir ne de dinlerinden dönenlerdir allahım senin resulünü yalanlayan senin yolundan yüz çeviren peygamberinle harp eden kâfirlerin de cezalarını ver onlara hak ve hakikat olan azabını indir. Amin. Eshab-ı da amin, amin diyerek bu duaya iştirak ettiler. Sevgili peygamberimiz eşhabıyla Medine'ye yaklaşmışlardı. Medine'de kalan kadınlar, çocuklar yollara dökülmüş, merak ve hüzünle gelen ordunun içinde kainatın efendisini görmeye çalışıyorlardı. Onun cihanı aydınlatan nurlu yüzünü görünce Allahü Teala'ya hamd ediyorlardı. Sonra gözler orduya takılıyor, babalar, efendiler, oğullar, dayı ve amcalar aranıyordu. Göremezlerse gözyaşlarını tutamıyorlardı. Eshabının bu hüzünlü halini gören Merhamet deryası, resul i Ekrem Efendimiz de çok üzülüyor, mübarek gözlerinden yaş akıtıyorlardı. Bir ara, Sa'd bin Muaz Hazretlerinin annesi, Kepşe Hatun'un, Peygamber Efendimiz'e yaklaştığı görüldü. Uhud'da, oğlu Amr, şehid olmuştu. huzur saadete geldiğinde, Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Elhamdülillah ki seni sağ salim olarak gördüm. Sen selametle olduktan sonra bütün felaketler bana hiç gelir dedi. Ciğerparesi oğlunu sormadı. Sevgili peygamberimiz ona oğlu Amr için başsağlığı diledikten sonra Ey Sa'd'ın annesi sana ve onun ev halkına müjdeler olsun ki onlardan şehit düşenlerin hepsi de cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular. Onlar ev halkına da şefaat edeceklerdir, buyurdu. Tepşe Hatun, Allahü Teala'dan gelen her şeye razıyız ya Resulallah. Bu müjdelerden sonra artık onlar için kimi alır? Siz geride kalanlar için dua buyurunuz dedi. Alemlerin efendisi de Allah'ım onların kalplerinde bulunan üzüntüleri gider. Arkada kalanlarını da geride kalmışların en hayırlısı eyle diye dua buyurdular. Peygamber Efendimiz hesabına bedeni isteklerle mücadeleyi kast ederek Ey hesabım şimdi Küçük cihattan döndük, büyük cihada başlayacağız, buyurdular. Sonra herkesin evlerinde istirahate çekilmelerini ve yaralıların yaralarını tedavi etmelerini tavsiye ettiler. Kendileri de yaralıydı, Doğruca, saadet hanelerine gittiler.